Sır sakat işte bu konuya değilmiş ve diyor ki bir kimse Allah'ın yanındaki değerini, kıymetini, şerefini öğrenmek istiyorsa dikkat etsin diyor. Allah onu nerede kullanıyor? Nerede istihametmiş? Okul nerede ne işte meşgul olduğuna diyor dikkat etsin. Tıpkı buna benzeyen bir konular vardır. Mesela sevgi konusu. Sevgi hep büyükten küçüğe gelir önce. Yani küçükten büyüğe değil, büyükten küçüğe gelir. buhum ve yuhibbuna huder Kur'an-ı Kerim. Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever. Bir mümin Allah seviyorsa, bilsin ki Allah onu sevdiğinden dolayı sever. Allah onu sevmezse kul Allah sevemez. Hatta esprili bir fıkıh kaidesi bile koymuşlar. Ya bir kimse yemin etse, vallahi Allah beni seviyor Ya ne bildin ya Allah Allah Gaybiharık mı diyorsun Yok canım Zaten Allah beni sevmesi Ben Allah sevmem çünkü Yani böyle Elimize küçük küçük şeyler vermişler Ümit ışıkları Böyle motive ediyor Yeni bir ifadeyle Ben Kur'an tilavette buna benzer mesela Kim ki kadın olsun erkek olsun Fark etmez Bir kimse Kur'an-ı Kerim okuyorsa Bilsin ki o Allah'la konuşuyor Bak bu kadar açık bu kadar şeffaf bir cümle. Bir kardeşimiz Kur'an-ı Kerim okur. Kur'an-ı Kerim'i kapatsın. Akşamleyin beyi geldiğinde mi? dese ki beynen Ahmet Bey ben vallahi Allah'la konuştum dese yalancı olmaz diyorlar. Doğru Allah'la konuştu çünkü. Yani Rabbimizin biz kullarına o, biz size şah damarından daha yakınız diyerek hep böyle bizi korkutucu bir Allah yok ki. 99 tane isminin 9 tane sadece böyle intikamla ceza ile alakalı 90'ı merhamet, şefkat ve sevgiye dayalıdır Bakın Allahu u Teala'nın 99 isminin 9 tanesidir böyle biraz bizi böyle e, Daha dikkat edin ha ceza alırsınız şunu böyle yapmayın gibi Ama geriye kalan 90'ı hepsi şefkat, hepsi merhamet, hepsi sevgiye dayalıdır İşte bizler bu atmosferi, eğitim atmosferini bu anlayış içerisinde sürdürmeye çalışıyoruz ve boyunca da her geçen dersimizde hem konuya aşinalığımız artıyor, hem sizlerle olan diyalogumuz, gönül diyalogumuz, düşünce diyalogumuz frekans olarak bütünleşmeye gidiyor. Ve bir alışveriş yapıyoruz. Belki de bu bir ve takvada yardımlaşın buyuran Allahu Teala'nın ayetinin bir tezahür olarak alkılıyorum. Bir bölümüyle de. Bu kısa açıklamayı yaptıktan sonra en son geçtiğimiz derste hatırlarsanız, Kapalı aileden açık aileye. Yani her ailenin bireyleri kendisini itiraf etmekte, tarif etmekte, tenkit etmekte, fikir üretmekte. Bu babası olur, annesi olur, ablası olur, abisi olur, kardeşi olur. Kim olursa olsun bu yetkiyi Allah hem erkek kuluna vermiş hem de kadın kuluna vermiş. Bunu değerler bölümünde aktaracağım biraz sonra. Aile fertlerinin kapalı toplumdan açık topluma, açık ifadeye, açık tavırlara girmesi için ev ortamında baskı, korku ve tehdit olmamalıdır. Bir ev ki Allah'ın rahmet nazarına mazhar olacak bir evde ne korku vardır, ne baskı vardır, ne de tehdit vardır. Bir evde bu üç şey varsa işte bunu İbn Haldun sosyal bir olay olarak Mukaddime isimli eserinde taşımış ve İsrail oğullarıyla Musa peygamber arasında geçen bize ibret olarak anlatılan olayın arka bahçesini bize takdim etmiştir. Bir evde, bir fabrikada, bir iş yerinde veya herhangi bir yerde baskı, dayatma, korku, tehdit var ise bunun acı neticesi o ailede, o aile fertlerinde beş tane hastalığın yükselmesidir. Bir aile ki o aile ortamında şu söylemiş olduğum baskı var, dayatma var, yani korku ve tehdit var. Artık çocuklarımızı bekleyen, o evli olan yeni taze turfanda gelinimizi veya damadımızı bekleyen beş tane pusu yapmış hastalık vardır. Bunun bir tanesi korku üzere yaşamak. Baskı ve dayatma sistem ve rejimlerinde ve aile ortamında yaşayanlar baskı neticesinde korku üzere yaşayan insanları yetiştirmiş oldular. İkincisi iki yüzlülük. Nerede olduğu gibi görünen göründüğün gibi olan insanlar o gitmiştir artık. Onun yerine iki yüzlü yani bir hanım bey ile beraber oturuyor sabahleyin saat 8'de 9'da onu işine ofisine uğurladıktan sonra eğer çocuklarına dönüp de oh be dünya varmış diyorsa çok yazık. Oh be dünya var diyorsa veya bu sözü evlat diyorsa ve kapıdaki dış tokmak sesini veya zil sesini duyan bir çocuk eyvah baba mı geliyor diyerek bir irkiliyorsa yazıklar olsun yazıklar. O babada, o ailede mutlaka baskı vardır. Tehdit vardır, dayatmak vardır. Buna hakkımız yok. Çocuklarımızı bütün eğitim uzmanları ne diyor? Aman ha Allah'la korkunmayın. Allah'la sevdirin. Böyle şey mi olur? Oğlum şu vakit namazı kılmasın. Allah seni şöyle yakar. Şu kadar şey yapar verir. Allah Allah'la çocukları korkutmayın demişler. Hep sevindirin ve sevdirin. Tıpkı bunun gibi 200 dolu artık Eve geldiği zaman Herkes affedersiniz süt dökmüş Kedi gibi böyle duruyor Kımıldaman suç Konuşman sıkıntılı Oraya gelmiş bir despotvari bir insan Herkes böyle hazır ise geçmiş gibi Olmaz ya Biz her ihtimale karşı Olduğunu ortaya koymaya çalışıyoruz İşte baskı ve dayatmanın Atmosferinde büyüyen çocuk 200 dolar, Anasına karşı bir yüzlü öğretmene karşı bir yüzlü amcasına karşı bir yüzde alışveriş yapmış olduğum cil cil maskeleri vardır bu çocuğun. Niye? Bu yavrumuz zamanında aile at atmosferi içerisinde bir baskı ve dayatma altında büyümüşte ondan. Ve hatta ve hatta İslam tarihçileri diyor ki acaba Hz. Ömer Efendimiz'i bu kadar celalli kılan sebep nedir? Yani bir olay oluyor. Sıddık kazan diyor ki ya Resulallah bunu bağışlayalım affedelim. Bir daha yapmaz. Aynı sahabi o da cennette müjdelenmiş. Müsaade diyor ya şunun boynunu vurun diyor. Acaba Sıddı'yı kazama o şefkati merhameti Hazreti Ömer Efendi'mizde o heybeti o haşmeti getiren konu ne olmuş diyor. Diyorlar ki tarihçiler Hazreti Ömer Efendimiz çocukluk döneminde gençlik döneminde sürekli babasının daya altında baskı altında büyümüş ondur diyorlar. Halifelik olduğunda Diğer yüzlerin en şefkatli, en merhametli bir insan olmuştur. Ama o heybetli, haşmetli, sertlik dönemlerine bakınız. Hep aile ocağında babasının aile ortamındaki baskısından, dayatmasından, dayağından oldu diyorlar. Bir baba, bir anne çocuğunu eğer iki yüzlü yapmak istemiyorsa ki çok çirkin bir ahlaktır bu. Çocuğuna olduğu gibi davransın, davrandığı gibi olsun Allah aşkına. Ev ortamında disiplin ayrı, sevgiye dayanan disiplin, muhabbete dayanan disiplin o farklı bir olaydır. Çocuğunuza bir suç işlediğinden dolayı ceza vereceksiniz. Verebilirsiniz. Bu cezayı seçerken dikkat edin. Acaba değil de yani aile mektebinin eğitim formatını anlamak açısından söylüyorum ben bunu. Çocuğunuzu neyse sever efendim çok güzel bir pastayı sever. Tamam. Çocuğunuz bir suç işledi, bir ceza verebilirsiniz. Sana bir hafta boyunca pasta yok, bittik. Hakim gibi kararı verdik. Kararında dur yalnız, duracaksın. Ancak hayatını pasta vermemekle kararttın. Ama diğer hayatla diğer bölümlerine aynı şefkati, aynıyı göstereceksin. Bir toptan çocuğa bir suç işlemiş olsa bir kızarız, hayatının tamamını ceza verirler. Sen sana verdin, lokal bir ceza. Çocuğuna pasta vermeyecek. Çünkü yarım saat izin verdim, bir saate geldi. Bir daha sana bu e, pasta yok bir hafta boyunca. Bir hafta boyunca pasta vermem. Ama bir hafta boyunca da çocuğuna ilgiyi, alakanı, şefkatini kesmem. Sadece pasta cezasını verdin, diğer bölümler özgür ve rahat. Çocuk düşünüyor. Annem, bak pasta vermiyor ama beni yine yanağımdan öptü. Yine beni hoş karşıladı. İnek kafam açarken gel yavrum diye bağrına bastı. Ben de annemi bunu üzmeyeceğim. Zamanına geleceğim. Bak görüyor musun? Çocuğu sen aslında bir doktor edası gibi tedavi etme imkanın var. Fakat usulünü bilemediğimizden dolayı çocuk bir suç işledi tamam. Gözüme gözükme. Bitti. Bu bir ceza mı? Bu bir usul müdür yani? Böyle? Niye gözükmez çocuğun? Çocuğa bakmak bile sevaptı. Cennetteki yavru çünkü. Daha günahı yok şimdi yok mu yok. Bak da en azından bir feyiz at. Gözüme gözük mü? Böyle bir ceza olabilir mi? İşte bu korku ve baskı, dayatma ortamındaki acı neticelerinden olan iki yüzlük. Üçüncüsü o tehlikeli hastalık, tüberküloz yatan hastalık, yalan konuşmak. Yalan. Baskı ve dayatma rejimi altında yaşayan vatandaşlar, toplumlar yalan konuşurlar. Yalan söylerler. Halbuki onun doğasında, fıtratında yalan söylemesi yoktur. O baskı var ya, o dayatma var ya. Yani insan hak ve özgürlükleri insanının ortak değerleridir. Siz kafir dosa, mümin de olsa, kadın dosa, erkek de olsa, Arap de olsa, Kürt de olsa, Türk de olsa hiçbir kimsenin hakkını alamazsın. özgürlük kısıtlayamazsın. Bu mümkün değildir. Bunu yaptığınız zaman işte yalan konuşan bir toplum olur. Yalan konuşmak. Zamanı geldiği zaman bu da devreye konulacaktır elbette ki. Aile hayatındaki Olumsuz olayları nasıl çözebiliriz? Diyeceksin mesela hocam benim çocuğum yalan konuşuyor. Bunu nasıl tedavi edelim? Bu gelecek zamanda. bunlar Bu tespit. Teşhisle sonra aile hakkındaki vermiş oğlum temel bilgilerle sizi bilgilendireyim ki sonra lep demeden leblebeyi anlayasınız. Nereden geldi? Demeyesiniz daha doğrusu. Yalan konuşmak. Baskı ve dayatma atmosferinde veya bir evdeki korku var, tehdit var, bu aile fertlerindeki çocuklarımızı bekleyen bir başka hastalık, sorumsuz olarak yaşama isteği, hiç sorumluluk kabul etmez. Sorumsuz. Ayakkabını çıkarttın yerine koymuyorsun, sorumsuz. Çünkü baskı ve dayatma da bilmiş olacak. Yarın evlenir, yani evlenir, evlenmiş olduğu hanımla belki ayakkabını tartışabilir. Ya çıkarttın ama niye ayakkabıya koymuyorsun? çünkü o zamanda bir baskı ve dayatma babasının anasının evinde büyüyen bir delikanlı damat efendi. Sen onlar artık sorumluluk bekleyemez. E peki şimdi Lavaboda tıp tıp tıp tıp sudan diyor. Niye bunu bir teknik eleman gibi tedavi yapmıyorsun? Onarmıyorsun veya bir usta çağırmıyorsun? Sorumluluk duygusu yok ki. Sorumluluk duygusu olmaz. Sorumsuz olarak yaşama isteği bir hastalıktır. Bunun geliş sebebi de ...bir evde veya bir ülkede yönetici veya eğitmen kadro, yönetim kadrosu korku, tehdit ve baskı unsuru ortaya koymuş ise bunun neticesi bu olur. Ve nihayet son bir hastalık bekliyor ki bizi menfaatçılık. Menfaatçı olurlar. Baskıcı toplum, baskı altında büyüyen toplum menfaatçı olur. Allah için yok. Allah rızası yok. Ne yaparsam menfaat. Bundan he menfaatım acaba? Gideceğim ama menfaatım ne? Alacağım ama Hep menfaatine kurulan bir hayat vardır. İşte sadece ve sadece kapalı toplum olmaktan, kapalı aile olmaktan kurtulup açık, net ve berrak ve şeffaf bir aile olmanın getirisi ve götürüsü bunlardır. Devlettir. Bu da bizi dikkatimi çeken bir konu. Aile mektebinin. Bir başka üzerine ıslah durmuş olduğu konu vardır Değer vermek Şimdi desem ki ben size arkadaşlar işte Karı kocaya da değer verin birbirlerine Yuvarlak bir cümle e, işe yaramaz Farkımız ne bizim şimdi Karı kocanın eşlerin birbirlerine Çocukların birbirlerine Büyüklerin küçüklerine Küçüklerin büyüklüğüne değer vermesi için Önce bu değer vermeyi Altyapısına oluşturalım Tepe denilme olmaz Nereden başlayalım Bitkiler aleminde Allah Resulü ekolojik dengeye çok büyük önem vermiştir. Bitkilere çok büyük önem vermiştir. Hadislerinde de. Siz sadece biçilmesi için ekilmiş olan bir çimeni, yeşilliği, hakkınız olmadığı halde, zarret olmadığı halde çiğnerseniz, o otu büyütmekle mükellef olan melef diyor Peygamber size lanet okur diyor. Lanet okur. Bir çimen, yeşil bir ot. Yeşil bir ot dahi peygamber dilinde değer görülmüş olan bir konudur. Önce biz bitkiler alemine karşı değer verip vermediğimizi ortaya koyalım. Şimdi diyorum ki bak önümde yapay bir çiçek var. Geçen dersimizde tazeydi şimdi kurumuş, kurudu. sonra atılacak bu. Bir çiçek. Çiçek kadar değerlidir. Allah Resulü'nün... Güzel bir sözü var diye hatırlarsınız. dersinde bundan evvelki dersimizde. Kadını gündeme getiren peygamberimiz öyle bir olaylarla gündeme getiriyor ki. Namaz ile, koku ile Allah Resulü kadını gündeme getiriyor. Saliha bir kadının tarifini yaparken. Dünyanızdan bana üç şey sevdirildi. Güzel koku, saliha kadın ve gözüme aydınsa namaz diyor peygamberimiz. Biz diyor ki aile mektebine katılan beylere annelerimiz, kızımız, nikahla evlenmiş olduğumuz hanımımız, teyzemiz, halamız ve tüm kadınlar çiçek kadar ince ruhlu ve narin, namaz kadar değerli ve kutsaldır. Ona göre değerdir. Bitkiler aleminde sadece ve sadece bir yapay çiçeğe baktınız dahi gördüğünüz zaman hemen aklınıza ince ruhlu Yeraltı fıtrat dünyası nezaketle yorulmuş olan bir varlık geliyor. Düşünebiliyor musun? Bir hanımefendi bütün imkanlarını kullanır. Bezeresi ortaya kor. Elinden o kadar geliyor yemeğin azlar sofraya koyar. Ondan ya bunu niye bir? Bu tuzu niye yoktur demiş olsan Allah Resulü buna karşı geliyor. "Vela tukabbih" diyor peygamber. Sakın ola ki Hanımının yapmış olduğu şeye çirkin deme diyor. Peygamber. Kadın bunu kaldıramaz çünkü. Erkek kaldırır da ama kadın kaldıramaz. Kadının fıtrat, incelik yasasına Allah Resulü bizi bu kadar taşımış. Bu bakımdan bitkiler alemiyle, çiçekler alemiyle, yoncalarla, tarlalarla vesairelerle, tüm yakın bitkiler alemiyle Allah Resulü bizi buluşturuyor, tanıştırıyor ve değer verirmeyi istiyor. Sonra projeksiyonu ikinci alem kimidir? Hayvanlar alemine çevirmiş Peygamberimiz. Hayvanlar alemi. Bildiğiniz kollar bunlar. Fazla yüzden durmak istemiyorum. Sadece şunu söylüyorum ki Allah Resulü bir kedi yüzünden bir kadının cehenneme gittiğini bir köpek yüzünden bir erkeğin cennete gittiğini ortaya koymuş, ifade buyurmuşlar. Ve hatta bineğine binerek tebliğe giden bir insan düşünün. Katıra binmiş, deveye binmiş, ata binmiş bir köye gidip din anlatacak. Diyor ki binmiş olduğunuz hayvanın binmiş olduğunuz yerini kürsü haline getirmeyin hayvandan inin yerde yapın. Hayvanın dahi bilmiş olduğu üzengi yerini bir kürsü haline getirmeyin diyor Peygamber Efendimiz. Sonra Allah Resulü'nün ortaya koymuş olduğu bir başka konu vardır ki hayvanlarla alakalı köylerimizi daha çok ilgilendirin, ilgilendiren veya hayvancılıkla uğraşan kardeşliğimizi daha çok ilgilendiriyor. Koyunlarınızı ineklerinizi neyse sağarken Uzun olan tırnaklarınızı kesin diyor Peygamber Efendimiz. Uzatılmış olan tırnakla bir hayvanın göğsüne sıkarak süt sağmayı Allah Resulü şefkatli ve merhametli ümmete çok görüyor. Tırnaklarınızı kesin diyor Peygamber Efendimiz. Ve hayvanın göğsünde ne var ne yok bütün sütü diyor, alıp çıkartmayın. Yavrusuna da birazını koyun diyor Peygamber Efendimiz. Bütün bunlar medeniyet kurmuş olan bir peygamberin ümmetinin... Duyup geçeceği konular değildir. Hepsinden ders alıp, hepsinin hakkını vermekle mükellef olduğumuz birer konudur. Ve tüm kainatla, tüm kainatla, yani Allah'ın yaratmış olduğu tüm eşyayla olan değer verme özelliğimiz nedir? Ayağınıza giymiş olduğunuz ayakkabının yeri ayakkabıdır. Onu yatak odasına koymazsınız. Eşyayı hak ettiği yere koymak, eşyaya değer verme pardescinizi, çarşafınızı, mantonuzu asacağınız yer ile ayakkabınızı giyeceğiniz yer farklıdır elbette ki biliyorsunuz. Bakımdan bırakınız biz eşyayı hak ettiği yere koymak. Bizi nereye koyduğu sistemler onu bilemiyorum ben burada. Hakikaten düşünüyorum, taşınıyorum. Avrupa'ya gittim ben 3 sene. Aile emekliliği programı için Almanya'ya, Fransa'ya gittim. Köln şehrinde ve Strad programı uygulamış olduk. Yani Batı ülkeleri dahi kendi vatandaşını Hak ettiği yere koymuş Kendi vatandaşını Hak ettiği yere koymuş Diyor ki mesela bir caddeden Öbür tarafa geçeceksiniz Eğer diyor benim vatandaşım Ayağını kaldırımdan Caddeye attığın e şoförler şey duracaksın diyor Önce vatandaşım geçecek diyor Ve buna herkes alışmış Vatandaşının bir trafik de bir caddeden öbür caddeye geçmesi için belki yüz tane arabayı durutturuyor. Niye? Vatandaşını hak ettiği yeri vurmuş. Hristiyan olsun, Yahudi olsun neyse sen bir insansın senin yerin budur. Öyle diyor ki saat on birden sonra bulaşık makinaları, çamaşır makinaları çalıştıramaz çünkü uykuda olan insanlar rahatsız olması lazımdır. Diyor. Bu kültürü vermiş. Toplura kullanmış olduğu asansüre binerken ve ya inerken ve sakin olun. Çünkü uyuyan uyan insanlar vardı demiş. Kültürünü kazandırmış. İnsana değer veriyor. Bir ev yaptırmışsınız, güneşin doğuş istikamette boş bir arsa var. O boş bir arsaya bir başka, başka insan ev yaptırmak istiyor. O insan bu insana geliyor. İzin istiyor. Ben de diyor buraya ev yaptıracağım. O da dese ki, hayır benim güneşime engel olamasın dese, belediye ona ruhsat vermiyor. İkinci diyor anlaşım, gelin ben sana ruhsat veririm diyor. Yani... İnsanlara değer verilmiş adım. Bir yobaz, gerici, mürteci, anamdan dünyaya geldim. 7 yaşında başladım bu kelimeyi duymaya. 1970'liğinde Konya'ya geldim. Tam 40 sene oldu. 40 yıldır basında, yayında hepsi. Ülkede bir şey olsa irtica hortladı. Mürteciler geliyor. Böyle bir şey olabilir. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir despot sistem göremezsiniz. Hiçbir yerinde. Vatandaşına, vergisi namazı vatandaşına mürteci diyen irticadır. Bu ne biçim iğrenç bir şeylerdi bunlar. Bakımdan biz Aile Mektebi'nde önce eşyayı hak ettiği yere koyun. Ben Adana'da Aile Mektebi'ni kurarken, belki beni şu anda Adana'dan Aile Mektebi'nde dinleyen olabilir, söylüyorum. Bu programa katılanlar, hanımlarını dövmeyecekler, hanımlarına küfretmeyecekler, onlar bir insandır dedim. Arka zatı tüm kadını alkışlamışlardı. İlk dersini daha böyle. Yani önem veriyorum çünkü. Kadın nasıl bir atmosfer içerisinde ki, bir şey diyor, bir elinde olmayarak kadın ayağa kalkıyor, alkışlıyor böyle yani. Dayak yok. Aile mektebine katılana dayak yok. Kötü söz yok. Sövmek yok. Küfür yok. Bu konular gündeme çalıştırma çalıştır. Niçin? Biz bırakınız insana. Daha kainattaki tüm olaylara karşı, eşyaya karşı saygılı olmak, değer vermek neyiz? Hayvanlara değer ver. Bitkilere değer ver. Arpaya, yulfaya değer ver diyeceksin ve sonra geleceksin. İnsanlara değer ver. Her zaman göğsümü gere gere söylemiş olduğum bir konu vardır. Sık sık da ifade ediyorum. Yine söylüyorum ve yine söyleyeceğim. Allah Resulü Kabe-i Muazzama'ya bakmış. Bir daha bakmış. Bir insan bazen böyle bir hale girer ya. Sekhinet hali mi dersiniz? Ya kaza hali mi? Böyle bir titreme hali gelir. Gelir geçer. Diyor. Bir anda Allah Allah Resulü Allah-u Allah Ekber diyor. Kabe'ye bakıyor böyle bakıyor bakıyorsun. Allah Allahu Ekber. Dedikten sonra ey Kabe Allah'ın ne kadar da büyük şerefin var diyor. Ne kadar mükerremsünün diyor. Ancak diyor bir müminin şerefi senden çok üstündür ey Kabe diyor. Buyur. Diyorum ki Müslüman kardeşim evlendiğin hanım Müslüman hanım kardeşim evlendiğin bey gidip de taaf ettiğin Kabe var ya ondan daha şerefidir Allah'ın dinle diyorum. Kabe'nin bir taşın elini sürmek için can atıyorsun. Bak yanı başında hanımın var, oğlum var, kızım var. Dünya'ya gelen oğlum senin için din kardeşindir ve Kabe'den senin için daha şereflidir. Değer vermen lazım. Hanımana değer ver. Beyine değer ver. Çünkü değer vermek mevcutunda neden? İslam medeniyetinin kurulmasını erkekler değil sadece kadınlarla beraber yapılmıştır. Bir medeniyetin kurulması için iki şey lazım. Emr bil maruf, nehy anil münker. Allah ne diyor? Vel mu'minune vel mu'minat ba'duhum evliyav ba'd. Mü'min erkekler ve mü'min kadınlar birbirlerinin velisidir. Yetmurna bil maruf ve yenhevnani münker. <gülüyor> Onlar çünkü iyiliği emrederler, derler, kötülükten yasaklarlar. İster bir dönemi, Abbasi dönemi, Selçuklu dönemi, Selç Osmanlı dönemi, medeniyetimiz varsa altında... Hem erkekler vardır hem de kadınlar vardır. Bundan dolayı Müslüman kadın Selçuklu'da Selçuklu'da muallime olarak tarihe geçmiş. Osmanlı'da ise sultan olmuştur. Onu sultan olarak değer görmüşler ve sultanlık makamında tutmuşlardır. Konunun en can alıcı noktalarından bir tanesi bu. Bakımdan değer vermek. Aile mektebi birbirlerine değer vererek, önem vererek, Birbirlerine istifade ederek, birbirleriyle irtibatı kurarak hayatı güzelleştiren insanların gitmiş olduğu adeta bir mekteptir. Bir okuldur. Ve bundan dolayı da İslam tarihçilerinin güzel bir tespiti vardır. Bunda söylüyorum ki bu söyleyeceğim konular demen ki sık sık tekrar yapılıyor. Sık sık tekrar yapacağım. Çünkü... Bir bina yapıyoruz, bir aileyi inşa etmeye çalışıyoruz, malzeme toparlıyoruz. çimentosunu, komunu, mühendisinin planını, projesini toparladığımız gibi bu bilgiler işte oluşturacağımız o ailenin, model ailenin oluşması için malzemelerdir, temel bilgilerdir. Bir insanın, erkek bir insanın iki yolculuğu vardır demişlerdir. Birinci yolculuğu haktan halka doğru yolculuktur. İkinci yolculuğu halktan hakka doğru yolculuktur. Hak'tan halka doğru yolculukta Allahu Teala hanımlar istisna yapmış ve peygamberliği erkeklere vermiştir. Kadından peygamber gelmemiştir. Tartışılmış ama olmamıştır. Bu bir noksanlık değildir yalnız. Bu bir nakısalık değildir. Ancak haktan halka doğru yapılmış olan yolculukta Yüce Allah peygamberliği erkeğe verirken... Tekrar halktan hakka doğru kulluk yolculuğunda her erkeğin mutlaka kadının desteğine ihtiyacı vardır. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz "Bekarın dini yarımdır, evlenince tamamlanır." diyor. Çünkü nikah akdiyle ile evlenmiş olan bir erkeğin bilir ki benim dini hayatımın %50'si artık koruma altına alınmıştır. %50'di bende vardır. %100'ü koruma gücüne kavuşmuş oluyorsunuz. Evlilik bu Evlilik hayatını gerçekleştirmiş olan bir hanım kardeşim ne diyor? Evlenmiş olduğum beyimin sebebiyle ben Allah katından göndermiş olan hayat tarzım olan dinin yüzde ellisi artık koruma altına almıştır. Geriye kaldı yüzde ellisi. Evlilik bu. Hayat bu daha doğrusu. Yoksa ebedi alemdeki birlik ve beraberliğimizi sağlayacak temel noktaları böyle basit olarak elye alamayız. Değerli kardeşlerim. Bu dersimin son bölümlerinde bir de takvayı getirdim. Yani hedeflerimden bir tanesi de takvalı aile. Şimdi takvalı aile deyince biraz farklılaşıyor. Tüm takva ne? Efendim, şeyh olacaksın, başka sakallı olacaksın. Yani böyle belli bir yaşta bulunacaksın. Bir hürmet nişanesi gibi sakallı olacak, yaşın kamil olacak kılığınla kıyafetin her şeyinle böyle bir hokkalı böyle ağrazen bir adam olacaksın ki takvalı bir adam maşallah. Benim takvayı böyle hiç anladığımı hiç kimse ispatlayamaz. Böyle takva olmaz. Önce takva Allah Resulünün dilinde adresi bile bilebilirsiniz. Mübarek şahadet parmağını kalbine doğru götürmüş ne demiş? Et takva ne? Takva işte buradadır. Takva buradadır, takva budur. Allah'tan çekinerek, sakınarak ilahi emirlerini aman çiğnemeyin. Aman haramlara bulaşmayın, bulaşmayım. Hassasiyetini koruyarak yaşam tarzına takva denir. Bir bu aile mektebinde takvalı damat, takvalı kaynana, takvalı baba, takvalı anne, takvalı gelin niye bir yaşamayalım? Bunu yaşayacağız. Bunu sizlere takdim etmeye çalışacağım. Takvayı Böyle belli bir kesimin, belli bir insanların değil, her mümin kadının, her mümin erkeğin akıl, bali, idrakle beraber başlar, ölünceye kadar devam eder. Evimize, mutfağımıza, hayatımıza bu takvalı bir gelin hanım, bir kaynanasına bir gelinlik yapsın bakayım. Takvalı bir kaim, anne dediğimiz kaynana, Takvalı bir kaynan olarak gelinine bir annelik yapsın bakayım. Bir takvalı delikanlı babasını babasına takvalı itaatıyla babasını psikolojikmen bir rahatlasın daha doğrusu. Bir bunlardan mahrum mu şu anda? Hep emir, hep talimat. E şimdi bir erkek diyelim hanımından itaat bekliyor. Bir erkek hanımından itaat istiyorsa bu aile hayatında iletişim sıkıntısı vardır. Çünkü itaat istenmez. İtaat verilir. O doğal bir şeydir yani. Bir erkek demek ki hanımını kendisine itaat edecek bir atmosferi yaşatmamış ki itaat yok. Bundan da zoruna gidiyor. İş yerine gidiyor. İççisi ceket düğmeliyor. Buyur efendim hoş geldiniz. diyor. Öbürü saygı diyor. Eve gidiyor. Aynı itaati o beden dili itaat tabi. Hanımla görmeyince çocuğunda görmeyince itaatlik olarak buluyor. İtaat böyle ceket düğmelek demek değiliz ki. İşte bundan dolayı aile hayatımıza takvalı aile kuramını bilerek ve bilinçli olarak ortaya koymaya çalıştık. Allah'ın selamı, bereket ve rahmeti sürekli üzerinizde olsun ve eksilmesin. Hepinize teşekkür ediyorum ve saygılar diliyorum. Sağ olasınız.